Ee, uzman görüşüne başvurmak istedik. Hı hı. O yüzden e, aradık sizleri. Hı hı. Genel olarak e, Ankara saldırısı, Ankara patlaması ya da her neyse nasıl tabir ediliyorsa bunun e, ardından bir tür empati kurma eşiğini... E, Aşan vatandaşlar yani çevremiz diyelim bir tür endişe halinde ve güvenlik duygusu da ciddi vaziyette tahrip oldu. Yani bunu en başta kişisel deneyimlerimizden biliyoruz sonra görüyoruz ki insanlarla paylaştığımız bir duygu aslında bu, bu konudaki görüşlerinizi almak istiyoruz. Nasıl aşılacak bu günler herkesin kafasında olan bir soru çünkü. ...ve belki sonrasında da nelere sebep olacağına e, dair birkaç kelam etmek istersiniz. Ee, pekala. Ee, şimdi şöyle, evet yani bu yönelttiğimiz sorular zaten sıklıkla karşılaştığım e, bu aralar... ...talep ol, ihtiyaç olan şeyler. Evet. insanlar e, nasıl başa çıkabileceklerini bilmek istiyorlar. Yani keşke direksel anlamda nasıl başa çıkabilmeyebileceğimiz ilişkin çok fazla yolumuz olsaydı çünkü mevzu toplumsal mevzu ve e, şeyi e, etken toplumsal olduğu için e, çözümleri toplumsal düzeyde üretmek gerekiyor aslında ama maalesef evet. toplumsal düzeyde hani bugün işte bu anlaman yani bunları söylemek bile aslında e, Garip geliyor bana ama bugün bu anmanın yapılmasına müsaade edilmeyişi bile aslında bütün bu işte toplumun kendi kendine ürettiği bu iyileşme yönündeki gayreti ve tutumu zedeleyen, baltalayan bir durum yaratıyor. Evet. Yani şey olarak, bireysel olarak hakikaten ben de çaresiz yaşıyorum insanlara elle tutulur bir öneri vermeye çalışmakta ama şunu söyleyebilirim en azından yani bu da bir öneridir bireysel olarak hem bu sıkıntıyı yaşayıp bu acıyı hissedip hem de bunu taşıyabilmenin bireysel bir çözümünün Hı. olabileceğini düşünmüyorum dayanışmadan başka çok bir çaresi çözüm yok evet. bazen şunu söyleyebilirim bireysel anlamda ee, bazı duyguların tetiklenmesinden kaçınma gibi bir e, tepki oluşabiliyor bu travmatik durumlardan sonra örneğin e, işte ben e, işte travmaya uğramış kişilerin öğütlerini dinlemek istemiyorum çünkü gerçekten çok kötü hissediyorum gibi mesela evet. ya da Hı -hı. E, işte bir cenazeye katılmak istemiyorum çünkü başa çıkamıyorum sonra bu duygularla gibi Bunu, bu, ve dolayısıyla bu, bu tür uyaranlardan kaçınma gibi Aslında çok anlaşılır bir kendini korumaya çalışma bir savunma tepkisi görülebiliyor, kaçınma tepkileri görülebiliyor ama kaçınma yani ruh sağlığı alanında neredeyse her zaman için bizim engellemeye çalıştığımız bir durum. Kaçındıkça kaçınılması gereken durum giderek artar çünkü baş edebilme yeteneğini giderek düşüren bir durumdur. Ee, özellikle de şu aşamada dediğim gibi e, benim gibi mesela grup terapilerinin de aslında iyileştirici unsurlarından bir tanesi budur. Benim gibi hisseden başka daha var. Evet. Çaresizlik mi? Evet. Benim gibi çaresiz olan birileri daha var. Hatta bayağı birileri daha var. Sadece bunu deneyinlemek bile aslında eee olan hakikaten iyileştirici unsurlardan bir tanesi. O kadar az, o kadar kıymetli ki bu şey iyileştirici unsurlar. Hı hı. O yüzden bunu ihmal etmemek gerekiyor. Evet. Hani herkese kendisiyle bu du duygudaş olarak kendisini görebileceği diğerlerine temas etmek, diğerlerle konuşmak, yan yana durmak, üzülüyorsa üzülenlerle yan yana durmak, beraber üzülmek, beraber ağlamak Çaresiz hissediyorsa, çaresiz hisseden diğerlerine dokunmak, diğerlerini görmek, çaresizliğini açmak, göstermek, paylaşmak gibi e, iş, e, m, bir takım e, önerileri kolaylıkla sıralayabilirim. Bunun dışında hakikaten direksel anlamda e, kütletici evet. ve e, başa çıkılması çok zor bir durum olduğunu söyleyebilirim. Evet bu panik halinin geçmesi ve bunun... Yalnız geçmeyeceğini, hep beraber atlatabileceğini söylüyorsun. Hikayeleri anlatmak gerekiyor galiba. Ee, hikayeleri evet. birbirimize baştan anlatmak gerekiyor ki tekrar bir bağ, toplumsal bağın kurulmasının imkanı açılsın. Bir de siz zamanında gezi sonrasında biz e, yazdığınız bir yazı da aslında e, toplumların e, aslına bakarsanız olgunlaşmasından. E, Bahsetmiştiniz geziyle bir tür aslında olgunluk dönemine yaklaştığından bahsetmiştiniz tam da belki de hatırlanması gereken bir geçmiş var geleceği düşünürken o kadar da sıfırdan yani o felaket anından itibaren değil yaşadıklarımız diye ufak bir vurguda da bulunmak iyi olabilir sanki diye düşünüyorum ne dersiniz? Yani bir tarihsel sürecin, devam ede gelen bir tarihsel sürecin içindeyiz aslında. Bu yaşadıklarımız bir anda, işte bir cumartesi sabahı bir bombaya uyandık evet. şeklinde değil. Ve zaten bu duruma verilen ruhsal tepki de hayatımız günlük gülistanlık kuşaklar boyu süre gelen ve bizi miras olarak aktarılan hiçbir travma yokken birden hayatımıza böyle bir şey girdi şeklinde de değil yani aslında bütün e, adı konmuş ya da konmamış insanlar farkında olsun ya da olmasın <gülüyor> bir şekilde kültürel olarak kendini miras aldığı o güvensizlik duygusunu o temel bir tekimsizlik hissiyatını evet. tekimsizlik kültürünü e, faiziyle tekrardan yaşantılamış oldular böyle büyük bir olayla birlikte e, dolayısıyla o Yılların hatta belki yüzyılların kabaran birikmiş bir hesabı ile birlikte baş edilmeye çalışılıyor şu anda. Hı hı. Ee, tabii ki e, şimdiye kadar tarihsel e, pek çok travma yaşamış olup bu tarihsel travmaların hiçbirini çalışamamış, hepsini örtbas etmiş. Tarihi e, işte hani iktidarın e, o anki keyfine ve çıkarına uygun şekilde yorumlanmayı tercih etmiş, kolaya kaçmış <Gülüyor> ee, bir toplumun özneleri olarak e, bu travmaya da tepki veriyoruz. Dolayısıyla ...sadece bir travma değil aslında... ...baş ettiğiniz şey. Evet, evet. Peki e, biraz da özel bir soru... ...belki İlker Bey cevap vermek de istemeyebilirsiniz... ...aynı zamanda. E, şöyle bir şey oluyor mu... ...gerçek hayatta... ...yani gerçek hayatta dediğim aslında... E, sizi, ...size gelenler var... E, ...bir şekilde ofisinize... Danışma. ...danışma için geliyor olanlar var. E, bu kişilerin... Toplumsal yaşadığımız bütün bu meseleler hakkında size anlattıkları ya da konuştuğunuz oluyor mu? Yani hani mesele bu duruma geldi mi? Bir kötü hissetme halinin aslında bir danışmayla da çözülebilecek hale geldiğine inanma seviyesine kadar geldi mi sizce? Şey söyleyebilirim. Yani bu durumla ilgili tabii ki sizin çekincemizin kaynağı da o muhtemelen size spesifik örnekler vermeyeceğim elbette. Tabii, ama tabii. Şunu söyleyebilirim size, bazı durumlar, e, bir kolektif bir ruhsal alan var, bir toplumun bir ruhsallığı var. Ve e, bireyler farkında olsun ya da olmasınlar, bazı olaylar, bazı durumlar bu kolektif ruhsallığı hakikaten derinden etkiliyorlar. Yani e, son yakın dönemde birkaç e, durum var ki, örneğin e, Özgecan'ın e, cinayeti... Hı hı. Ee, bütün toplumu yani, Etkiledi gibi görünüyor yani, Ben kendi pratiğimden bunu söyleyebilirim En, ee, en azından i̇şte, en ailen, ailen bebeğin ölümü Böyle bir olay e, yani, Böyle bir duruma yine neden oldu ee, Yani Bence bu Ankara e, Bombalanmasının sonuçlarını Halen tam olarak yani, Göremedik içinde yaşıyoruz Üstelik hı hı. tabii ki ee, yine hani toplumun e, biraz birer üyesi olarak e, kendimiz de e, bunun etkiliğini tecrübe ederek bir taraftan da gözlemlemeye çalışıyoruz. İçeriden yani gözlemlemeye çalışıyoruz. Evet. E, ama e, spesifik örnekler vermekten kaçırmanı umarım e, hoş görürsünüz ama e bizimden etkileyen bir olay olduğu konusunda tabii ki e, hiçbir şüphe yok. Evet, evet daha da içindeyiz. Söylediğiniz gibi toparlamak gerekirse bu zamanlardan beraber çıkacağız dediniz. Ben epey vulgarize ederek ufak bir özet yapmaya çalışayım. Kişisel herhangi bir çözüm önermek mümkün değil dedi. İlker Bey bununla beraber de çok ağır bir yük altına girdiğimize cumartesi günden itibaren belirtti tabii ki buradan yani canını yitirmiş olanların toprağı bol olsun demeyi de ihmal etmeyelim. Yaralıları da acil şifa dileyelim. ama daha hı hı. bir tık daha geniş bir çeperde e, buna şahit olanlar ve bu durumda duygu iletişimi içerisinde e, olanlar için biz size e, bir ulaşalım istedik. Çok teşekkürler. Hı hı. Son bir not eğer vaktiniz varsa. Buyurun tabii. E, Mümkünse şey eklemek isterim. Hı hı. E, travma çalışmalarında, e, bireysel olarak e, yaptığımız çalışmalarda e, ilk e, meselemiz mevcut güvenliğin tesis edilmesi. Ondan sonra güvenlik duygusuyla ilgili çalışmaya düşünmeye başlayabiliriz. Ondan sonra devletle ilgili çalışıyoruz zaten Hı -hı. başlayacak. Ama önce fiili olarak o güvenliğin tesis edilmesi, eğer güvenli bir durum değilse, e, e, bir durum yoksa orada ortamda güveni yeniden tesis etmekle ilgili. Yani hiç böyle hım midalarıyla e, dinleyen insanlar olmuyoruz. Hakikaten o kapıya kilitliği takılacak, o ortamı değiştirecek Hı -hı. Ne olacaksa o güvenliğin tesis edilmesi lazım. Şimdi toplumsal ölçekte şu anda bizim aslında güvende olduğumuzu hissetmemiz gerekiyor. Evet. Aslında bunun bu memlekette sık sık başımıza, her an başımıza gelebilecek bir olay olmadığını, e, nasıl başımıza ise bir şekilde bir daha başımıza gelmemesi için her türlü tedbirin alınmakta olduğunu hissetmemiz gerekiyor. Bu olmadan iyileşmek mümkün değil. Yani diğer konuştuğumuz her şey aslında nafile. Şimdi bu şey yaklaşımı, güvenlik açığı yok. Aslında her şey yolunda böyle şeyler olur. Orta Doğu burası bomba patlayacak. Yaklaşımı bu iyileşmeyi olanaksız hale getiriyor. Bir Maalesef. talebimiz olacaksa eğer öncelikle ee, ihmali olanlar kim, sorumluluğu olanlar kim, bu soruşuna nasıl yürütülüyor ve bu, bununla ilgili bize kim hesap verecek ve bir daha olmaması için şu anda neler yapılıyor ve artık evet dünya güvenli bir yer bizim için değil mi? Bunun e, adının konması gerekiyor. Yani en öncelikli toplumsal talebin sadece burada iyileşmekle ilgili talepten bahsediyorum bu arada. Evet. En öncelikli toplumsal talebin bu olması gerekiyor diye düşünüyorum ben psikiyatrist olarak. Çok teşekkür ederiz son katkınız için de. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Geçmiş olsun Başımız sağ olsun. Sağ teşekkür ederiz.